E. Kapitalist Devlet ve Toplum, Uygarlığın Krizi Lenin, genel bunalım dönemlerinde temel mesele devlet ve devrimdir derken haklıydı. Kendisinden doğru bir devlet ve toplum tanımlaması bekleniyordu. 20. yüzyılda tüm ezilen ve sömürülen kesimler bir peygamber çıkışı gibi inanmışlardı. Düşünce ve eylemlerinde dürüstü, yetenekliydi. Doğru tanımlamaya da oldukça yakınlaşmıştı. Fakat sihirli bir varlık gibi kendisini tanımlanmaz kılmayı Lenin'de sürdürerek boşa çıkarmayı bilen yine devlet olmuştur. Tüm peygamber, bilge, filozof ve günümüzün bilim adamları için devlet sanki kuantum ikilemi gibi bir durum sergilemiştir. Olgunun yerini bilirsen zamanını, zamanını bilirsen yerini bilemezsin ikilemi bu. Bazı filozoflar buna belirsizlik ilkesi diyorlar. En gelişmiş duyarlı olarak bilme için bir ilki olabilir. Ben de şuna inanıyorum veya biliyorum. Bilme anındayken oluşuyorsun. Yani bilmeyle oluşma aynı anda olduğu için yarım bilmekten kurtulma çaresini çok uğraşmama rağmen bulamadım. Ama bu evrenin makro ve mikro sınırlarında ceryan eden bir ikilemdir. Evrenin en harika oluşumlarında kendini hissettirir. Devletin bu yönlü bir olgu olduğuna inanmıyorum. Engels'in dahiyane sezdiği gibi devlet günü geldiğinde çıkrık malzemesi gibi tarihin çöp sepetine atılacak eski müzelik malzemelerden başka bir şey olamaz. Tüm talihsizlik gerçek sahibinin kim olduğu, nerede ve nasıl oluşturulduğu özü gereği tam olarak bilinmediği için ve sahip olunduğunda ise bambaşka bir gerçekliğe büründüğünden ötürü anlaşılması zor oluyor. Böylece sanki bir kuantum ikilemiymiş gibi bir görüntü yaratıyor. Kapitalizmi yaşıyoruz. Kapitalizmin motor gücü ABD'de devlete küresel çapta küçültme savaşı açmaktan geri durmuyor. Bahsettiğimiz Yüzüklerin Efendisi'nde yüzük yok edilirken aslında büyük engel haline gelmiş aşırı iktidara bir eleştiri yapmış oluyor. Ama dünyayı devlet olarak sarmaktan da geri durmuyor. Demek ki sorunsallık tüm şiddetiyle üst toplumun tepesinde de devam ediyor. Birer valilik gibi olması gereken diğer devletlerin durumu her halde daha parlak çözümlenmiş olamaz. Devlet konusunda reform düşünmeyen hükümet yok gibidir. İşin tuhafı her reform bunalımı daha da şiddetlendirmekten öteye sonuç vermiyor. Son Orta Doğu macerasının da amacı büyük Orta Doğu reform projesidir. Tüm dünyanın gündeminde. Ama alınan mesafenin ileriye doğru mu, geriye doğru mu olduğu, çözüm mü, çözümsüzlüğün daha da derinleşmesi mi olduğu tam kestirilemiyor. Kanımca tüm bu belirlemeler ve belirsizlikler temelde aynı sorundan, devleti tanımlamaya cesaret edemediğimizden kaynaklanıyor. Tanımı geliştirmesi gereken sosyal bilimcilerin durumu, yıldız hareketinden insanların kaderini bilmeye çalışan Sümer rahiplerinden daha ileri değildir. Yalnız 20. yüzyılın dehşet bilançosu tüm tarihin savaş ve şiddet bilançosundan kat be kat fazla iken aslında sistemin bir yan ürünü olan sözde birey ve örgüt terörizmine dair ciltler dolusu yalan üretmekten geri durmuyorlar. Sanki tüm yaptıkları örgütlenmiş şiddet olarak devletin anlaşılmamasını sağlamaktır. En iyi niyetlerin bile tanımlama düzeyleri Fili kıllarıyla tarif etmekten öteye gitmiyor Yöntem adı altında Bütünlüklü olgusal gerçekliği paramparça ederek Tanınmaz hale getirdiklerinin Farkında değillermiş gibi duruş sergiliyorlar İşin ilginç yanı Devletin doğru tanımlanmaması Devletin başına da bela olmuş gibidir Kendini bazen gizleyerek Bazen çekici kılarak Çoklukla da korkutarak Cezalandırarak tanınmaz hale getiren devlet Toplumsal bunalımın temeli haline gelmiştir Dünyanın her köşesinde bunalımın bu niteliğini görmemek olası değildir. Yalnız başına devletin doğuş beşiği olan aşağı mezopotamya'da güncel olarak olup bitenler bile sanki lanetli bir geçmişten intikam almaktadır. Yılanın başı çok uzun olan kuyruğunu ısırır gibidir. Kutsal kitabın diliyle Leviathan doğduğu yerde kuyruğundan ısırarak bizzat kendisi kendisinin sonunu getirme savaşını verir gibidir. Her baskıcı ve sömürücü toplumsal sistemde olduğu gibi... ...kapitalizmin doğuşu da devletsiz olmaz. Feodal sistemin dogmatizmi... ...dinsel nitelikliydi. Arkaik köleliğin ise mitolojikti. Birinde Tanrı... ...bizzat kral ve hanedanın şahsında somutlaşmış iken... ...daha sonrakinde... ...Tanrı kendini devletin soyut varlığında... görünmez kılarak temsil ediyordu. İnsanlığın zihniyet çağları... ...bunu gerektiriyordu. İslam dininin zihniyet yapısında... Milattan sonra 12. yüzyılın sonlarına geldiğimizde bilim ve felsefe dini dogmatizme yenik düşecekti. İctihad kapıları resmen kapanıp dogmaların kalıpları cehalet ağları gibi Ortadoğu toplumunun zihniyetini çepeçevre saracaktı. Avrupa'da ise milattan sonra 12. yüzyıldan itibaren devşirdikleri Doğu ve Grek mirasıyla tarihsel bir zihniyet devriminin temellerini atmaya başlayacaktı. Hristiyanlık Tüm bastırma yönlerine rağmen bir yönden de bilme merakını körüklemekten geri kalmayacaktır. Doğal toplumun halen canlı olan anı ve kalıntılarıyla Hristiyanlığın yoruma çok açık dogmalarını aşmak İslam ümmetininki kadar zor olmayacaktır. Doğal toplumun taze anıları nasıl bir dönem Roma İmparatorluğu'na yenik düşmediyse Hristiyan dogmatikliğine de yenik düşmeyecek... ...ve doğa anlayışındaki ölü madde anlayışına karşı... ...canlı, umut veren doğa bakışına erişecektir. Kapitalizmin Batı Avrupa'da neden başarıya ulaştığına dair... ...çok sayıda teori vardır. Benim kanımca en temel neden... ...dogmatizmin Orta Doğu'daki kadar kök salmaması... ...buna fırsat bulmamasıdır. Engizisyon üç kesimi cezalandırdı. Bunlar, heretikler, mezhep sapkınları... ...simyacılar, bilimin öncüleri... ...ve cadılardı. Üçünün varlığı dogmatizmin panzehiriydi. Binlercesinin yakılan küllerinden... ...Rönesans zihniyeti doğacaktır. Zihniyet devrimlerinin en büyüklerinden olan bu süreçten... ...kapitalist toplum sisteminin doğuşu kader değildi. Kesinlik kapitalizmi içermiyordu. Fakat nasıl oldu da bu devrimden yararlanarak... ...hakim sistem olabildi. Tarihte zihniyet ve devrimleriyle toplumsal sistemler arasında... Düz çizgisel, kesinlikli bağlar kurmak, üzerinde önemli durmayı gerektiren bir düşünce ve inanç tarzıdır. Bu, kutsal kitaptaki levh mahfuz anlayışının bilimsel düşünceye yansıtılmış biçimidir. Halk tabirince, yazılan başa gelir, dogmatik inancı bu tarzın ne kadar yaygınlaştırıldığını göstermektedir. Yapmaya çalıştığımız çözümlemelerde, özenle vurguladığımız husus, bu anlayışın hiyerarşik devletçi iradenin yönetim anlayışıyla olan bağlantısıdır. Emir düzenini ilahi yasa olarak topluma özümsetmeyi esas alan bir yaklaşımdır. Kanun ve yönetmelik taslağı olarak düşünülmelidir. Binlerce yıllık gelenek bundan altın çağdan başlayıp mahşer ve cennet cehennemle biten çizgisel bir gelişim modelinin ortaya çıkmasına yol açtı. Kadercilik düşüncesi de bu anlayışın gereğidir. İslam dünyasında mutezicilerle levh mahfuzcular arasında alevlenen bir tartışmadır. Özgür tartışma gereğini, çok seçenekli özgür irade tercihini anlamsız kılan bu anlayışın temeli daha eskidir. Doğaüstü tanrıların tüm olayları yarattığına ve yönettiğine inanılan mitolojik çağlara kadar gider. Felsefi idealizmle devam eder. Avrupa uygarlığında, Rönesans da başlayıp günümüze kadar süren biçimi ise düzgüsel, ilerlemeci bir anlayıştır. Aydınlanma sürecinin ilerlemeye güçlü imanıyla, Marksizmin komünizme zorunduğu gidiş inancının kökeni de aslında bu dogmatik düşünce tarzına dayanır. Atom altı yani kuantum fiziğinin kanıtladığı olgular bu düşünce tarzının gücünü kırmıştır. Doğasal ve toplumsal gelişmenin düz, kesintisiz bir çizgi halinde değil, Kaos aralığında atom altı dünyasında özgürlük seçeneği olan çoklu tercihlere açık bir gelişmenin yaşandığı gerçeği en büyük düşünce devrimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aslında atom altı fiziğine gerek olmadan da sezgisel ve kurgusal yoldan da bu düşünce tarzına ulaşabiliriz. Tüm olay ve olgular dünyasında özgür tercihe yer bırakan bir gelişme gücü olmazsa ortaya çıkan sonuç... ...sınırsız evren doğa çeşitliliğini izah edemeyiz. Çeşitlilik özgürlük gerektirir. Düz çizgisel yaklaşım aynılığı dolayısıyla seçimsizliği zorlar. Bu bilimsel felsefi düşünce tarzına 15. yüzyıldan itibaren daha da hızlanan ve kapitalizmin zaferiyle sonuçlanan sürece... ...daha yaratıcı yaklaşımı mümkün kılmak için başvuruyoruz. Özcesi kapitalizmin zaferi bir kader olmayabilirdi... ...kapitalizmin başarısının nedenlerini... ...daha doğruya yakın değerlendirmek gerekir. Bizleri etkileyen Marksizmin... ...kapitalizmi ve ondan önceki sınıflı toplum biçimlerini... ...tarihin zorunlu ilerleme hattı olarak ilan etmesi... ...farkında olmayarak inançları ve umutların hilafına... ...karşısında çok savaştığı kapitalizme en büyük katkısı olmuştur. Bu savunmada dile getirdiğim düşüncelerin özünde... ...toplum sistemlerinde... Marksizm'de dahil temel düşünce biçimlerinin söylediği gibi bir zorunluluk ilkesi yoktur biçiminde bir kanım yapmaktadır. Üst toplum biçimlerine ilişkin olsun, devlete ilişkin olsun dile getirilen zorunlu gelişme iddiaları binlerce yıldır sürüp gelen resmi propagandaların izini taşımaktadır. Eskinin kader anlayışı günümüzün zorunlu toplum yasaları adı altında bilimsel bir kılıf altında sürdürülmektedir. Toplumsal dönüşüm dinamikleri farklı çalışmaktadır. Sadece alt ve üst yapılara dayanarak açıklanamaz. Dönüşümler çok karmaşık etkenler altında gerçekleşmektedir. Özellikle çağdaş aydınların büyük kısmını etkileyen, diyalektik materyalizmin dogmatik yorumu, reel sosyalizmin çözülüşünde kanıtlandığı gibi gerçekçi çıkmamış, umut bağlayanlarında büyük hayal kırıklıklarına yol açmıştır. Tarihsel toplum sistemlerini, zorunlu yasaların sonucundan ziyade, dönemlerin ideolojik, politik ve ahlaki duruşlarının mücadele tarzıyla bağlantılandırmak daha çözümleyici bir yaklaşımdır. İnsan bireyi ve toplumu olgularında yasallık hem çok esnek hem de hızlı dönüşüm sergileyebilme özelliklerine sahiptir. Fizik, kimya ve biyoloji olgularında gözlemlenen katı yasallık, ancak fizik, kimya ve biyolojinin sınırlarında geçerlidir. Gerisini insanın beyin yapısı ve toplum olgusu belirler. Bu nedenlerle insanı ve toplumu kaderci anlayışlara bağlamamak, özgürleşme şansı ve olanakları açısından büyük önem taşımaktadır. Gerek peşin ön yargılar, gerekse kaderci sonulcu yargılar, özgür yaratım dinamiklerine ket vurmaktadır. Sosyal bilim söz konusu olduğunda söylenenlerin büyük kısmının hakim toplumsal sistemlerin bin yıllardan beri süzülüp gelmiş ve her dönemde farklı kılıflara bürünmüş olduğunu, günümüzde de bilimcilik maskesi altında taraf rolünü oynadığını her zaman ve her yerde göz önüne getirmek gerekir. Bu çerçevede 15. yüzyıldan itibaren büyük bir hız ve derinlik kazanan Rönesans zihniyet devrimiyle, kapitalist toplum ilişkisini değerlendirmek daha açıklayıcı olacaktır. Batı Avrupa toplumundaki iki özellik Rönesans zihniyetinin doğuşunda etkili olmuştur. Devlet kültürünün zayıflığı ve doğal toplum zihniyetinin taze anıları, yaratıcı özgür düşünce için elverişli koşulları oluşturmuştur. Hristiyanlığın katı dogmaları bu koşulları durduramamaktadır. Haçlı seferleri sonucunda Orta Doğu'dan gelen bilgi kültürüyle Grek Roma kültürünün Birleşik etkisi aynı koşullarla bütünleşince Hristiyan dogmatizminin aşılması imkan haline girmiştir. Hristiyanlığın 13. yüzyıldaki mezhepleşme süreci de hem bu gelişmelerin sonucu hem nedeni olarak rol oynamaktadır. Dominiken ve Fransisken mezhepleri dikkate değer gelişmelerdir. İslam'da da bu dönemde benzer mezhepleşmeler, mutezile, işrakiyum bastırılmıştır. Coğrafi keşiflerin sağladığı yeni dünya gözlemlerinin katkıları da önemlidir. İki yönlü bu gelişmeler, yani devlet kültürünün zayıflığı ve doğal toplum anılarıyla İslam ve Hristiyanlığın olumlu mirası, Musevilik daha kök bir kültür olarak etkilidir. Grek-Roma kültürü ve coğrafi keşiflerin sentezi, Rönesans zihniyetini doğurmaktadır. Rönesansı insanlık tarihinin üçüncü büyük anlama gücü olarak değerlendirebiliriz. İlk ki Milattan önce 4000 yıllarında Zagros Toros sisteminin iç kavisinde zirveye erişen Neolitik zihniyet aşamasıdır. İnsanlığın uygarlığa geçiş yapabilmesi için gerekli bütün teknik aygıtların bu aşamada oluştuğunu görüyoruz. Tekerlek, dokuma, çip sürme aletleri, büyük köyler, belirginleşen diller, etnik yapılar, kahramanlık destanları, kadın ananın büyük üretken gücü etrafında ...harikalar yaratmaktadır. Tanrıça dini aslında... ...büyük bir zihniyet yücelmesidir. Kadının üretkenliğinin kutsanmasıdır. Bu dönemden kalma bütün buluntular... ...bu gerçeği doğrulamaktadır. Halen yıldız anlamına gelen... ...star, dönemin... ...çağ doğuran dili ve kültürü olan... ...aryence'de... ...kadın tanrıça anlamına gelmektedir. Alanın dili olan Kürtçe'de... ...bugün bile ya Allah anlamına gelen... ...ya star... Önemi büyük bir hayreti, azameti ve inanç gücünü ifade etmektedir. Bu o kadar eski bir yaratımdır ki bütün Aryen kökenli dillerde varlığını değiştirilmiş biçimde de olsa sürdürmektedir. Denilebilir ki dünyanın cenneti ilkin bu kaviste yaratılmıştır. İnsanlık üretimde, sosyal yaşamda yüzlerce ilki yaşamaktadır o dönemin müzik kalıpları ve aletleri halen en ürpertici ve derinden sarsıcı etkilerini ruhumuza sarmalamaktadırlar. Buralardan aşağı Dicle Prat ve Nil Pencab vadilerine yayılınca bu kültürün Sümer ve Mısır uygarlıklarına yol açtığını, böylece zincirleme uygarlık çağlarını başlattığını yapılan araştırmalar göstermektedir. İkinci Büyük Zihniyet dönemi, M.Ö. 600-300 yıllarında Ege Denizi'nin her iki kıyısında gerçekleşmiştir. Köleci mitolojiye karşı felsefe ve bilim zihniyetinin büyük sıçrama yaptığı bir aşamadır bu. Hikmetler yüzyılları da denilmektedir. O dönemin Batı Avrupası aslında Batı Anadolu'dur. Doğudaki uygarlık dalgasının Ege kıyılarındaki yankısıdır. Avrupa'da Hristiyanlığın oynadığı rolü Hitit, Met, Mısır ve Girit uygarlıklarının birleşik rolü oynamaktadır. Burada da Devlet geleneğinin köklü olmayışı, doğal toplum kültürünün güçlü varlığı, üretken güzel coğrafya, harikulade deniz ve adalar, varlığı yeni zihniyetin doğuşunun etkin faktörleridir. Şüphesiz ekonomik olarak Troya kalıntılarından anladığımız büyük doğu batı ticareti de önemli etkendir. Batı Avrupa Rönesansı'nın temelinde öncelikle bu iki büyük rönesans yatmaktadır toros Zagros eteklerindeki Rönesans anlamadan Ege kıyılarındaki rönesansı bunu da anlamadan Avrupa'dakini anlayamayız. Daha da derinleştirirsek aynı kavisten oluşan Neolitik Aryen devrimi, kültürü ve dilinin M.Ö. 5000-4000 yıllarında Çin'den Avrupa'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya yayılımı olmadan bu alanlardaki Neolitik toplumlarla daha sonraki uygarlıkların oluşumunu anlayamayız. Tarihin bu yönlü zincirleme akışını anlamak, büyük zihniyet devrimlerini, dinleri ve toplumsal yapıları anlamak açısından büyük önem taşır. Bu hususları şunun için belirtiyorum. Her bir Avrupalı ve torunu için uygarlık denince en çok Grek, Roma ve Rönesans aklına gelmektedir. Bir de Hristiyanlık. Halbuki bu alanlardaki gelişmeler binlerce yıllık uygarlık çağlarının dibine vura vura, etrafını genişlete genişlete, önünü aça aça, üstünü yücelte yücelte, akan kutsal ırmağının birer durağından ibarettir. Rönesans zihniyetinin en önemli özellikleri, ortaçağın yok ettiği insan ruhunu tekrar kazanma, alabildiğine kötülenen dünyaya, doğaya dönüş, dogmalardan kopuş ve insan aklına güveniştir. Bilme tekeli, daha Sümer rahiplerinden beri, devlet tekeline alınarak güçlenmenin en temel araçlarından biri kılınmıştır. Sadece artı ürünler, gelişkin üretim araçları değil, en faydalı bilgi ve taşıyan sahipleri de hemen devlet kurumuna taşınır. Yeni bilimin özgür alan yaratmasına olanak tanınmaz. Özgür bilim alanı yeni bir toplum demektir. Köleci devletin doğası gereği bu tür yapılanmaları tehdit olarak görüp saldırmasıyla... Ya ele geçirmesi ya da yok etmesi kaçınılmazdır. Kilisenin bu dönemde Engizisyonu devreye sokması anlamlıdır. Birey ruh kazanırken özgürleşmektedir. Daha çok mezhep sapkınlığı olarak yargılananlar, din dogmatizmine karşı özgür düşünenlerdir. Cadı diye tabir edilen kadınlar, Hristiyanlaşmamış kimlikleri taşıdıkları için yargılanmaktadır. Simyacılar ise mevcut olandan farklı bilgiler aramaktadır üç akımda, dogmatizmde delik açacak niteliktedir. Sanat akımları yaşamı olanca güzelliğiyle yansıtırken ölü madde ve doğa zihniyeti aşılmaktadır. Resim, müzik, mimari, edebiyat, hem içerik hem de biçim olarak birey ruhunu yeniden şekillendirmektedir. Yeni ruh ve düşünce kazanan birey, cıvıl cıvıl kabına sığmayan insan demektir. Bu bireyle sadece coğrafya değil, doğa da Fethedilmeye çalışılmaktadır Dönem aynı zamanda Yeni ütopyaların tasarlanmasında Tahrik edicidir Eski elbiselere sığılmamaktadır Fakat maddi koşullar El vermediğinden Sadece sistemli ütopyalar kurulmaktadır Eski dünyanın Kasvetli havasına bir daha Dönülmek istenmiyor Yeni dünyanın kapısını ise Nasıl açacaklarını tam bilememektedirler Bu arayış ...yeni felsefe ve bilim arayışına zorlayacaktır. Eski dünyadan ne kadar kopuş olsa... ...yenisi o denli açılmaktadır. Kusomuz dinden felsefeye açılırken... ...Kopernik bilimsel devrimin kapısını aralamaktadır. Descartes madde-ruh ikilemi ile... ...Tanrı'yı işe karıştırmadan... ...felsefi devrimin temel adımını atmaktadır. Galileo, Galilei bilime ölçüyü sokarak... ...zincirleme devrim sürecine en güçlü katkıyı yapmaktadır. Nevton ile evren tanrıdan bağımsız kendi yasaları ile devinebilme gücünü kazanmaktadır. 15. ve 17. yüzyıllar arası felsefi, bilimsel ve sanatsal devrimin kökleştiği dönemdir. Durmak bilmeyen Engizisyon çarkına rağmen protestanlıkla katı kilise dogmatizmine bir darbe daha vurulacaktır. Din, Bireysel inanç konusunda serbestliğe kavuşacaktır. Kiliseden kopuş, özünde devlet iktidarından kopuştur. Katolik kilisesinin hem kendisi devlettir... ...hem de feodal devleti saran, koruyan en büyük sırttır. Kilisesiz devlet düşünülemez. Kilise esasında devlet adına savaşmaktadır. Zihniyet devriminin bireyi özgürleştirmesi... ...devlet kulluğunun çözülmesidir. Ayrı mezhep görünümünde de gerçekleşse... ...yıkılan... Feodal Devletin Meşruiyetidir 18. yüzyıldaki gelişme Rönesans'ın kitle temelinin genişlemesidir Zihniyet Devrimi bir avuç insanın yeni düşünce umut ve ruhu olmaktan çıkmış kitlesel bir taban kazanmıştır tıpkı yeni bir din gibi kendi kitlesine kavuşmuştur Batı Avrupa'nın her ülkesinde bu denli özgür bir kitlenin varlığı gerek Katolik Kilise Devleti gerek krallık devletleri için büyük bir tehdittir. Artık Engizisyon'la bu kitlenin hakkından gelmek zordur. Savaş gereklidir. Yüzyıl, gül ve 30 yıl savaşları bu gerçeğin ifadesidir. Uyanan Avrupa ulusları karşısında yenik düşecek olan Katolik kilisesi ve krallık rejimleri olacaktır. 1640 İngiliz, 1776 Amerikan, 1789 Fransız devrimleri ile ulusal mezhepler ve devletlerin zafer çağı başlayacaktır devrim tanımlamalarını yeniden gözden geçirmek kriz süreçlerini demokratik eğilim lehine çözmek açısından önem taşımaktadır Avrupa devrimlerini genel olarak burjuva devrimleri olarak değerlendirmek Marksizmin dar sınıf yaklaşımının bir ürünüdür proletercilik yapalım diye adeta burjuvaziye sunulmuş bir hediyedir Bunda şüphesiz diyalektik materyalizmin dogmatik yorumunun büyük etkisi vardır. Bunu tarihin lefi mahfuz anlayışı ile düz bir çizgide kararlaştırıldığı gibi geliştiğini varsayan kaderci inancın yeni çağa taşınmış biçimi olarak değerlendirirsek somut gerçeğe daha çok yaklaşmış olabiliriz. Kendimin de yoğun etkisini yaşadığım bu dogmatizmi aşmadan gerçeğin olağanüstü zengin içeriğini çözümleyemeyiz. Hiçbir kapitalist sınıf kitabında ne İngiliz-Amerikan ne de Fransız devrimine ilişkin bir düşünce, teori ve programı yazılmaz. Bu devrimlerde rol oynayanlar kendilerini Burjuva sınıfının temsilcisi olarak ilan etmemişlerdir. Bu devrimlere katılan kitleler çoğunlukla yoksuldular ve özgürlük, eşitlik taleplerini öne çıkarıyorlardı. Daha önceki Rönesans, reformasyon ve aydınlanma hareketlerini... Burjuva sınıfının esas aldığını iddia etmek büyük abartmadır. Sınıf olarak burjuvazi yükselirken tüm çabası olarak kara dayalı sermaye birikiminden başka bir şey düşünmüyordu. Şüphesiz kara giden yolun devlet erkiyle bağının bilincindeydi. İktidarı etkilemek ve ele geçirmek için çaba içindeydi. Ama elinde bir devrim teorisi ve pratiği bile özel anlamda yoktu. Devrimlerin temelindeki objektif koşullar Tarihin uzun bir evriminin ürünüydü. Subjektif ögeler olarak düşünürler ve siyasal aktivistlerin özel bir burjuva devrim programı, hatta partileri yoktu. Eğilim halindeydiler. Bazı zenginlerden himaye görüyorlardı. Çoğunluğu da feodal karakterli, bilim ve sanata ilgisi olan zenginlerdi. Öne çıkarılan talepler genelde hümanist, özgür ve eşit bir dünya özlemiydi. Yazılan tüm ütopyalar kapitalizme zıttı. O halde nasıl oldu da bu düşünürler ve militanlar Burjuva sayıldı, devrimlerde Burjuva devrimleri oldu? Burjuvazi'nin süreç içinde yeni sınıf olarak hakim olmak isteyen her gücün yaptığını yaparak, iktidarı ya tamamen ya kısmen ele geçirerek bunu başardığını biliyoruz. Tüm hiyerarşik ve devletçi güçlerin politika denilen sanatın gereklerine dayanarak, binlerce kez iktidara gelip düştüğünü ama bu gaspın ve sömürü için çok elverişli aracın kesintisiz varlığını sürdürdüğünü, en son yükselen benzer gücünde başka türlü davranamayacağını iyi bilmek gerekir. Devrimlerin tümü halkların eseridir. Zaman zaman halkların eylemine eski veya hiyerarşik devletçi güçler de katılır. Özellikle devrimin zafer günlerinde çok akıllı ve girişkendirler. Ezilenlerin taleplerini istismar etmede ustadırlar. Bütün devrimlerde, ister başarılı olsun, ister olmasın, benzer çabalar hiç eksik olmaz. Örneğin Hazreti İsa eylemini düşünürken Bizans İmparatorluğu kurulsun diye düşünmüyordu. Özde de İmparatorluk kültürüne karşıydı. Ama yol açtığı hareket en entrikacı imparatora sahne olan bu devlet formuna alet olmaktan kurtulamadı. Hz. Muhammed, düşünce ve eylemiyle devirdiği Mekke aristokrasisinin hem de Ehli Beytini imha ederek imparatorluk kurmasına, Emevilere alet olmaktan kurtulamadı. Hiç kimse Hz. Muhammed'in feodal bir imparatorluk planladığını iddia edemez. Benzer yüzlerce örnek gösterilebilir. O halde halkların başarılı olduğu hiçbir devrim yoktur denilebilir. Bu konuyu bundan sonraki bölümde daha kapsamlıca ele alacağız ve olgunun farklı çözümlenmesi gereğini açıklayacağız. Sadece ne halkların çabası boşa gitmiştir ne de iktidar sorunu çözümlenmiştir diyeceğiz. Bu savunmanın esas amacı bu kör düğümü kırmaktır. Çıkarılması gereken en önemli bir derste tahakküm ideolojisinin delinmesi... ...en sert toplumsal zırh olduğunu bilmektir. Avrupa devrimlerinin en genel özellikleri olan... Özgürlük, kardeşlik, eşitlik gibi talepler, tahakküme ve sömürgenliğe karşı hiyerarşinin kuruluşundan beri ileri sürülen taleplerle aynı özdedir. Devlet iktidarı nasıl zincirin halkaları gibi gelişim göstermişse, halkların buna karşı hareketleri de kendi özgün gelişim tarihine sahiptir. İki diyalektik olgu, ilişki ve çelişkileriyle sürekli etkileşim içerisindedirler. Toplumsal diyalektiğin bu ikilemini, tarihin gelişim sürecinde, özgünlükleri ve genellikleri içerisinde görmeden, soyut genellemelerle, başta devrim süreçleri olmak üzere, temel toplumsal dönüşümleri kavramak çok zordur. Avrupa'ya özgü uygarlığın temel formları olan, ulus ve kapitalist toplum, ilişki içinde olmakla birlikte, birbirlerini zorunlu kılmazlar. Ulus oluşumu ile, kapitalist toplum biçimlenmesi, farklı mantığa sahiptir. Aynı dönemde şekillenmeleri, Aynı mantığa sahip olduklarını göstermez. Burjuvazi'nin ulusun önder gücü olarak kendini göstermesi ideolojik, politik ve ekonomik amaçları ile yakından bağlantılıdır. Bu bağlar ideolojide, milliyetçilik, politika ve ekonomide liberalizmdir. Her ikisi de hem devleti hem de halkı etkilemek açısından ideal silahlardır. Fiktif, kurgusal olgulardır ve propaganda araçlarıdır. Burjuvazi'nin en çok bu araçlarla iktidara yükseldiğini ve sürdürdüğünü iyi bilmekteyiz. Avrupa'yı Avrupa yapan rönesans, reformasyon ve aydınlanma hareketlerinde bu slogan araçlarının yeri çok sınırlıdır. 19. ve 20. yüzyıla doğru geldiğimizde ise bunlar ortalığı kasıp kavuracaktır. Ezilen, sömürülen kesimlerin proletarya, komünizm kavramları da benzer biçimde kullanılacaktır. ...özü gereği iktidar sanatında aynı başarıyı gösteremezler. Şunu özenle söylemek istiyorum. Toplumların dönüşümlerinde önemli kırılma ve yeniden yapılanma anları olan devrimler... ...19. ve 20. yüzyılın sağ ve sol mantık yapıları ile gerçekçi olarak kavranamazlar. İnsanlık adına bu en büyük fedakarlık hareketlerini doğru tanımlamak önemini korumaktadır. Sovyet devrimi uğruna milyonların büyük fedakarlığını, çözülüş tarzına ve sonuçlarına bakarak yeniden tanımlama ihtiyacının ne kadar önemli olduğu anlaşılırdır. Son 200 yılın modernlik adına deryalar kadar acısı, kanı, şiddeti ortaya çıktıktan sonra, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetiyle iktidar, şiddet ve ideolojik kamuflaj araçları sınırlı olarak tartışma gündemine geldi. Kapitalizmin temel sınıf formu olan burjuva gerçekliğini bu çerçevede anlamak gerekir. Baskıcı ve sömürücü yeni sınıf demekle özgün bir şey anlatılmıyor. Tüm iktidar sınıflarının bir özelliği dile getiriliyor. Burjuva sınıfının özgünlüğü, toplumsallığa karşı bireyciliği, analitik zekayı, azami kullanarak toplumu saran ahlaki örgüyü hiçbir iktidar gücünün yapamadığı kadar çözmedeki başarısındadır. Doğal toplumda çözülüşünün başlangıcında toplum aleyhine değer birikimine şiddetle karşıydı. Biriken değerleri en çok dağıtan en değerli birey sayılıyordu. Birikimin tehlikesinin farkındaydı. Hiyerarşik toplum ve devlete geçişten sonra birikim mümkün olabildi. Bu da ancak özel iktidar gücünün varlığıyla mümkündü. Birikim hem bu gücün kurulmasına hem de bu güç tarafından kullanılmasına yol açan süreci başlattı. Zincirleme reaksiyonun mantığı böyle varlık buldu. En çok değer biriktirenler en çok iktidar gücüydüler. Daha yakından bakıldığında birikim bir nevi toplumdan hırsızlıktı. Değeri toplumsuz düşünmek mümkün olmadığından bu böyleydi. Doğal toplumun algılaması doğru olmakla en temel ahlak ilkesini de belirlemiş oluyordu. Madem ki tüm değerlerin belirleyicisi toplumdur, o halde onun rızası olmadan kendi çıkarı dışında bireysel ve grupsal birikimler olamaz. Aslında tüm savaşlarda görülen talan ve ganimet bu anlayışın sınıflı toplumdaki soysuzlaşmasıdır. İktidar sahipleri birbirlerini güçsüz düşürmek için değerlerin birikiminden yoksunlaştırmayı temel ilke edinmişlerdir. Gücün temel kaynağı konusunda yanılmazlar. Burjuva tipi sınıflaşmanın prototipi olan zanaatkar ve tüccar kesimleri, her uygarlığın başından beri var olmalarına rağmen hep tehlikeli görülerek kontrole alınmışlardır. Denetimleri sürekliydi ve sık sık talana uğramaktan kurtulamıyorlardı. Toprak mülkiyetine dayanan köleci ve peodal devlet gücü köle ve serfler dışında üçüncü bir kategorinin oluşumuna hep kuşkuyla bakarak denetimlerini eksik etmemişlerdir. Uygarlık tarihi kul sınıfından başka bir oluşumu doğaya aykırı buluyordu. Burjuva sınıf gerçeğine dayalı uygarlığa kadar süren bu sistemde oturmuş bir ahlak ve dünya görüşü vardır. Savaş ve iktidarın çok temelli kuralları vardı. Kendi içinde kurulan denge binlerce yıl sürdürülebilir nitelikteydi. Toplumu yönetmede zor ve hukuk olmakla birlikte sınırlı bir uygulama kapasitesine sahipti. Toplumu esasda ahlaki örgü ayakta tutuyordu. İktidar gücünün Ahlakı sürekli aşındırmasına rağmen bu özelliğini korumayı bildi. Bunda toplumun hacmi karşısında azınlık konumu da elverişli bir zemin sunuyordu. Burjuva sınıf doğuşu ile birlikte bu büyük dengeyi yıktı. Bu hem iktidar gücü hem sömürü gücü olarak toplumun kaldıramayacağı hacimde bir sınıftır. İktidar ve sömürüsünü gerçekleştirmek için tüm toplumu istismar etmek zorundaydı. Marksizmin haklı olarak onu son iktidar ve sömürücü sınıf olarak ilan etmesi bu nedenleydi. Sınıf olarak gelişebilmesi toplumun sürekli dağıtılmasından geçer. Bunun için en başta temel koruma örgüsü olan ahlakın toptan yırtılması gerekir. Temelinde doğal toplumun eşitlik ve özgürlük duygusu olan ahlak yırtılıp atılmadan kapitalist toplum oluşamaz. Marx'ın komünist manifestosunda çarpıcı olarak ifade ettiği Burjuvazi eskiden kalma ne varsa hepsini sildi süpürdü değerlendirmesi doğru olmakla birlikte bu devrimci bir eylem değil yıkıcı ve toplum karşıtı bir eylemdir. Toplumu savunamaz duruma getirmek devrimci bir hareket değil olsa olsa insanlık karşıtı bir harekettir. Burjuvazi'nin elinde iktidar ve sömürü gücü toplumun bağrına sızmış bir kanser hastalığıdır. ...yaygınlaşan bireysel kanser, AIDS ve buna benzer hastalıkların... ...bu toplumsal kanserle bağını tespit etmek için bilim adamı olmak gerekmiyor. Hobbes, kapitalist toplumun doğuş koşullarında iktidar ihtiyacını tanımlarken... ...insanın birbirinin kurdu olmasını önlemek olarak değerlendirir. Bu tersinden doğru bir sapmadır. Kapitalizm insanı insanın kurdu yapmak için iktidarını kurar. Modern gerçeklikte insan sadece birbirinin değil... ...tüm doğanın kurdu kesilmiştir. Azami kar ve birikim peşinde koşan, azgınlaştıran, güç olan iktidara konduktan sonra... ...bu sınıf istismar için toplum ve doğa içinde geriye ne bırakabilir? Marksizmin oldukça çözümlediği değer, kar, emek, paylaşım, emperyalizm, savaş gibi kavramların... ...kapitalizmdeki işlevini bu çerçevede anlamak daha öğreticidir din kitaplarında geçen mahşere yakın feccal gelecek tabiri bu sınıf gerçekliğine oldukça denk gelmektedir. Hiçbir hakim toplum sistemi bu denli toplumun temellerine ve doğal çevresine karşı bir saldırı ve tahrip gücü olmamıştır. Ulusal olgudan ırkçı milliyetçiliği ve faşizmi doğaya hakim olma olgusundan ekolojik felaketi kar olgusundan muazzam işsizliği doğuran burjuva sınıf gerçekliği Artık kendini yeme aşamasındadır. Her geçen gün öz niteliklerini yitirerek yok olmaktadır. Kendisine karşı devrimi proletarya değil kendisi yapmaktadır. Yeni toplumsal zaman bu sınıfsal gerçekliğin sürdürülemez dolayısıyla çözülmesi temelinde ancak kendini kurabilir. Savunmamız tez niteliğinde olduğundan, Kapitalizmin kendinden önceki sistemleri kendine katması, devletleşmesi, bilim ve sanatı iktidara bağlaması, emperyalistleşmesi, dengesiz gelişmesi, savaşması başta olmak üzere temel süreçleri işleme pozisyonunda değildir. Her biri ayrı kitaplara konu olabilecek bu süreçlerin temel mantığını işlemektir önemli olan. Sınıf tanımımızı başka boyutlarda da geliştirebiliriz. Reel sosyalizmi çözmesi ulusal kurtuluş hareketlerini ve devletlerini yedek gücü haline getirebilmesi, sosyal demokratları kullanabilmesi önemli bir işlevdir. Bilim ve teknolojiden insan toplumuna en gereksiz konularda bile reklamlarla kendisine kar üretmesi, spor ve sanat etkinliklerini bir uyuşturucu rolünde kullanabilmesi, proletarya ve aydınlarını kendine isyancı konumdan çıkartarak kendine iş için yalvartması kutsallık adına ne varsa hepsinin içini boşaltması, Rönesans'ın cıvıl cıvıl canlı dünya imgesinin yerini robot bakışına terk etmesi, yeni hakim sınıf gerçekliğimizin maharetlerindendir. Kapitalizmin iktidar yapısına taşıdığı yeniliklerin başında kurumsal niteliğinin derinliği gelmektedir. Kişiye bağlanmış iktidardan, iktidara bağlanmış kişiler, partiler hatta toplumlar sistemine geçilmiştir. İktidarın görünmez soyut niteliği geliştirilmiştir. Bunda ideoloji, politika ve ekonomi katlı işlevlere sahiptir. Ulus kavramından türetilen milliyetçilikle tüm bir ulus, iktidarın kendisine ait olduğuna inandırılmıştır. Özünde hiçbir zaman iktidar ulusun olamaz. Her yerde ve her zamanda etnik grupların, hanedanların, ulusların azınlık kesimi iktidarın gerçek sahibidir. Fakat öyle bir sistem yaratılır ki en alttaki ezilene kadar her birey bir anlamda kendini iktidar sahibi kılmak durumundadır.